Evet, bilgisayar böyle ara sıra oyunlar yapıyor. Nadr bin Haris sormuş. Bu Sıla ile ilgili açıklamalarımı duydunuz değil mi? Bir anlık geldi gitti arkadaşlar. Onu unutmayın. Yani Sıla tüm Zait manasında kullanılır. E çoğu kimse de bunu bilmez. Edeben müfessirlerimiz böyle kullanırlar. Vahve Nadr bin Harith, حيث دعا على نفسه وسأل العذابا. Nadr bin Haris demiş ki, eğer e e senin dediğin haksa, o zaman e benim başıma belalar yağsın. Hadi bakalım, azap gönder bize. Bakar Allahümme, إن كان هذا الحق من عندك. فَاَمْتُرْ عَلَيْنَ حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءِ اَوْتِنَا بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ diye devam ediyor ayet-i kerime. Demiş ki eğer bu hak ise o zaman başımıza gökten taş yağdır. Ya da bize büyük bir felaket gönder. el <gülüyor> bakın el <gülüyor> diye okuduk. Neden? i̇z bir ekmil ya da etmim emrinin mefhulü olarak. فَنَزَلَ <gülüyor> بِهِ bu sebeple indi. Ma se'ele yevme Bedir'in onun hakkında indi. ile sabran. Yani Bedir gününde, bunadır Nadir bin Haris bakıyor. Ey Allah'ım, hangimiz haksız isek onun başına usibetler yağdır diyor. Bu da Bedir günü böyle bir şeyi sorduğu için, sorguladığı için Başına bunlar geliyor. ile sabran. Bedir'de sabran demek arkadaşlar, yani savaş esnasında değil, savaşta tutuklanıp belli bir süre bağlı, tutuklu kaldıktan sonra öldürüldü demektir. Tamam Fakut ile sabran. Ve hâzâ kavlübni Abbasin ve mücahidin. Bu i̇bn Abbas ve mücahidin kavledir. Buradaki sabranı anladınız değil mi? Sabrederek falan diye tercüme etmeyin. Ve kutila sabran. Yani savaş meydanında öldürülmedi. Esir alındı. E, belli bir e, tutukluluk süresinden sonra biliyorsunuz Bedir esirleri hakkında ne yapılması gerektiği konusunda Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam sahabeye danıştı, istişare etti. Hazreti Ömer öldürelim dedi. Hazreti Ebu Bekir fidye karşılığında serbest bırakalım dedi. İşte ondan sonra eee efendim eee özgür olduğu diyor. Leyselehu eilil yani e, o lil azabi azabı defedecek bir şey yoktur. Minallahi zil ma'arici. Miraclar sahibi Allah'tan. Peki ne demekmiş bu ma'arici? Kale ibn-i Abbas'ın eyzi semavati. Semavat sahibi demek. Semmaha <gülüyor> me'arice, ona me'ariş <ma> dedi. Li ennel melâikete te'rucu fîhâ. Çünkü melekler bu semavatta yükselirler. Ve kâle Sa'îdü b'nü Cübeyr'in İbn-i Abbas'ın en kıdemli talebesi Sa'îdü b'nü Jubeyr. Hacca'cı zalimin şehir ettiği Sa'îdü b'nü Cübeyr diyor ki zidderacâti Derecat demektir bu. Ayrıca şunu da unutmayın. Said bin Cübeyl'in bir tefsiri var. Yazmış. Halife Abdülmelik için ancak elimizde mevcut değildir. Dolayısıyla ilk yazılmış tefsir bu olsa gerektir diye düşünülebilir. Ve kâle tu, katâde bin ni'âme esselûsi, tabirin ulemasından yine. Uzakta doğuşta doğuştan imiş. Diyor ki, zil fevâdili ve ni'ami Bilme'aric demek, e, faziletler ve nimetler, yani nimet ve ihsan sahibi demek. Ve me'aricu el-melâiketu. melekler demektir. Te'arucu'l-melâiketu. Melekler yükselir. Qara'a el-kisâiyyu ya'arucu bil, -bil Kisai, Ya ile yavrucu olarak okumuş. Ve hiye kira etu mes'udin. Bu Mesud'un Ve kara elâkharûne ta'rucu bittâ'i. Başkaları da ta'rucu ta diye okumuş. Ve ruh'u yani Cibri ile aleyhisselâm. O zamanda ta'ir olsa ruh yani Cibri ile aleyhisselâm. maksat Cebrail aleyhisselâm'dır diyor. İlehi, ey ilallahi, taurujul meleket var ruh diyor ya melekler ve ruh yükselir. Oradaki ruh nedir? Ee, Büyük günün binen e, Cebrel el İslam özellikle zikredilmiş ruh diye. İllallah, azze ve jalla. Allah'a çıkarlar. Fi yemin bir günde ki kene miktarı kimsin? Alfe sene. Onun miktarı elli bin sene kadardır. Yani gökler aleminde. Melekkuut aleminde e, e, olup biter hadiseler dünyadakinden çok daha e, derin e, ama bize bir şekilde anlata anlayabileceğimiz diye de anlatılmış min sini ed dünya dünya senelerinden elli bin sene gibi olan bir günde bu sini nereden geliyor arkadaşlar sini sinin Peki nun ne olmuş? Muzaf. Evet. Sinun kelimesi muzaf neydi? Değil, muzaf. Sinun kelimesi cemi müzekker gibi irab alır. Eee merfu olduğunda vav ile okunur. Sinun okunur yazılır. Mecrur ve mansup olduğunda ise ya ve nun ile yazılır. Tıpkı cem müzekkar ve tesniyelerde muzaf halinde nunun düşmesi gibi, sinun kelimesinde de muzaf halinde nun düşmüş. Aslında min sinine dünyadır, muzaf halinde düşüyor. لَوْسَعِدَ gayrul meleki. Eğer melek dışında birisi çıksa, yani bu elli binde ancak çıkılır. Melek dışında biri çıksaydı elli bin, bin ancak çıkardı demektir bu. Elli bin günler. وَذَارِكَ اَنَّهَا تَصْعَدُوا مُنْتَهَا اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ أَسْفَلَ الْاَرْضُ السَّابِعَةِ Bu da şöyle olur. Ee, o, yani e, melekler, e, onlar, en اَنَّ yani e, Yerin e, yedi katı altından Allah'ın emrinin müntehasına, son noktasına kadar çıkarlar. İla munteha emrillâhi teâlâ min fûk sema'is sabiati. Ee, oradan da e, yani yerin yedi kat altından göğün yedi kat üstüne kadar çıkarlar. Bu da işte münteha emrillahtır. Yani Allah'ın onlara müsaade ettiği son nokta yedi kat göğün üstüdür. Bunlar tabi bilemediğimiz alemler ve bunlara dair tabiun sözü de olsa ihtiyatla karşılanmalı. onun da bilebileceği hususlar değil bunlar. Eğer Resulullah Efendimiz'den nakledilmiş sayılır bir hadis varsa başta göz üstüne ancak sahabi sözü bile olsa biraz ihtiyatla karşılamak gerekir. Rav'a an Mücahid'in bu de yine hatalar var. Bakın Mücahid ayrı yazılmış. Enne miktara hazâ 50.000 elfe bunun miktarının elli sene olduğunu söyledi. Ve kâle Muhammed ibn-i İshâqâ lev sâra benu âdemem mine add-dunya eğer dünyadaki insanlar dünyadan arşın bulunduğu yere kadar bir yolculuk yapsalar lesaru khamsine elfesanetim dünya. Dünya e, seneleri hesabıyla 50 bin senede ancak çıkarlar dedi. Ve ve bunlar diyorlar ki ve yevhul kıyameti kıyamet günüdür. Bakın bu farklı bir yorum olmuş oldu. Ve kâle elhasenu eydan. Hasan-ı Basine diyor ki ve yevhul kıyameti bu kıyamet günüdür ve ara da enne mevqufuhum lil hisabi hatta yufsal beyne en nas 50000 senet ve bu ayet <coughs> bununla şunu kastetti diyor ara da enne mevqufuhum lil hisabi hatta yufsal beyne en Hesap anı, hesap gününde o hesabın verileceği zaman insanların arasındaki o ihtilaflar, anlaşmazlıklar giderilince ve hesap anı tamamlayıncaya kadar 50 bin sene geçer demektir diyor. Dünya hesabıyla yani çok uzun bir zaman gerektirecek bu manayı kastetti diyor. Bin <minsin> senye dünya dünya senelerinden leysi yani bi miktarı diyor şunu kastetmedi. Bu kıyamet günü dediğimiz gün 50.000 senedir dünya hesabı ve ondan sonra biter. Yani son sınırını koymuş olmadı diyor. Dûne gayriyi yani 50.000'den başka değil demek istemedi. 50.000'den 50 sınırlamadı. Anlaşıldı mı? Yani 50.000 50 seneye tekabül ederdi de ama 50.000 sene sonra biter demek istemedi diyor. Anlaşıldı mı burası? İbare biraz karışık gibi. Yani biri miktarı tuğlayı, bununla o günün yani kıyamet gününün uzunluğunu anlatıyor. Ama hada du yani başkasını bunun dışındaki bundan daha sonraki zamanları çıkarmış değil bu süreden. Enne Çünkü kıyamet günü dediğimiz şey başlangıcı olan ama sonu olmayan bir şey yani 50 bin senelik süreyle sonlanacak bir şey değil. Ona son çizilemez. 50 bin seneyle de bitecek bir şey değil. Niye? Lénnahu yumun mêmdud uzun bir gün. Walakana luh aakhiru lakanu qatihan. Eğer onun sonu olsaydı yani 50 bin sene sonra bitmiş olsaydı sonu olsaydı o zaman kesilmiş olurdu o kıyamet günün. Wara wa abdi tarh ta'ani abbasin. Ali bin Ebi Talha var arkadaşlar. Humus uyumlu. bir e, alim tabi mülemasından bu. E, Etba'u tabiinden e, bir sahifesi var. Tamamen Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ettiği sahifelerden oluşuyor. E, güvenilir bir e, sayfa yani tefsir kitabı olarak kabul ediliyor. E, ancak bir problem var. Ali bin Ebi Talha Abdullah ibn Abbas'ı görmüş değil, görmesi mümkün değil. Buna rağmen nasıl oluyor da onlar ribayet ediyor. Bir mürsel e, var burada. Yani a, Abdullah, e, Ali bin Ebi Talha e, tabii atlayarak böyle bir şey yapıyor. E, fakat e, bu tefsir hakkında ulemanın kanaati genelde olumlu olmuş. Mesela Ahmet bin Hanbel kendisinden üç şeyin aslı yoktur tefsirin, megazinin, melahinin diyen ee, Ahmet bin Hanbel'in, Ali bin Ebi Talha'nın bu sahifesi için şöyle dediğini affedilir. Ee, Mısır'da Ali bin Ebi Talha'nın sahifesi varmış. Her kim buradan oraya sırf bu sahifeyi, tefsir kitabını görmek için gitse, buna değer ee, buradan oraya dediği Bağdat'tan Mısır'a yani. Kâle huwa yevmül kıyameti. Abdullah bin Abbas Ali bin Ebi Talha'nın sahifesinde diyor ki, bu yemul kıyametdir. Yekunu alil kafirinemiktara kimsin elvesenetin kafirler için bunun süresi elli bin sene gibi olacaktır. Yani uzun sürecek. Onların hesabı çetin olacak. Zaten bir hadis şerifse de man nuqsha fil hesabi ee, uzv yani anlıyorsan, yani hesabı uzun süren kişi azaba düşer olur. Yani müminlerin oradaki hesabı çok kısa görülecek ama cehennemliklerinki biraz uzayacak. Yani şimdi kıyamet günü aslında e, kıyametin kopması, yeni bir hayatın başlaması manasında. Ondan sonra mahşer ve ebedi hayat başlıyor fakat bu herkesin kanaati değil yani. Kıyamet günü dediğimiz aslında belli bir andır. Fakat burada Begavi ve bu görüşte olan alimler kıyamet gününü kıyamet ve sonrasını da ifade edecek şekilde yorumlamışlar. Bu herkesin kanaati değildir. Genelde o süreç beşe ayrılır. İşte kıyamet ondan sonra mahşer, mahşerden sonra hesap ondan sonra da Cennet ve cehennem diye yani birden cennet cehennem hayatı başlamıyor berze hayatı var ondan sonra kıyametin kopması var ondan sonra mahşer var mahşer var ondan sonra hesap var ondan sonra da cennet cehennem var böyle beşli bir tasnif yapılır evet tabi ayet-i kerimelerde anlatıldığı üzere ve anlaşıldığı üzere kıyametteki e, hesap anındaki, hesap günündeki e, hesap hızlı olacak. Fakat e, tabi arkadaşlar yani bu buralarda çok fazla yorum da yapamıyoruz. Hani yaptığımız yorumlar da e, kimseyi bağlayacak değil. Kendimizin bir takım işte ayetlerden, kelimelerden çıkardığımız şeyler. Şimdi inallaha seriyor hesap demiyor. Evet Allah hesabı çok hızlı görecektir. Ama bazadısterde de men ne okşe bir hesabı üzdiye ediyor mesela hesabı uzun süren kişiye azab edilir yani müminlerinki çok uzun değil çok kısa sürer ama kafirlerin orada yani ciddi bir hesaplaşma olacağı anlaşılıyor demek ki yani genel olarak yani milyarlarca trilyonlarca insanı düşünün hepsini tek tek hesabı nasıl görülecek bize çok zor bir şey gibi geliyor ama Allah Teala orada o sürük hızlandıracak müminlerinki özellikle kolay geçecek hızlı geçecek ama cehenneme gidecek olanlarınki biraz daha hızlı sürecek öyle anlaşılıyor. Evet. Akbarana Abu al-Faraj al-Muzaffaru bin İsmail al-Tamimi ve Akbarana, "Bana Akbarana Abu al-Qasimi Hamza bin Yusuf al-Sahmi, Bana Akbarana Abdullah bin Udey'in Hafızu Abdullah bin Udey neden İbnü dedik Abdullah bin Lafsatullah mecrur neden ondan sonraki merfu okundu Abdullahi bin Nuh. Neden ibnu diye merfu okuduk. İb'in kelimesi, öncekinin sıfatı, sonrakinin muzafı. Önceki ama lafzatullah, Abdullahi, Abdullahi bini Okumak gerek yok, gerekmiyor muydu o zaman bir önceki dersek? i̇bn Muzaf, yok İbn-i İb Muzaf da o diye, e, Uday, ona Muzaf. Evet, Abdü'dan dolayı demiş Ayşe'nin. Evet, doğru. İbn kelimesi önceki kelimenin irabını alır. Ama burada Abdullahi, bir önceki kelime, e, lafzatullah, İrabını alır derken i̇bn kelimesi bir öncekinin sıfatı bir sonraki kelimenin muza'fıdır yani. Ee, peki muza'f muza'fın iley olursa ve ondan sonra gelen kelimede e, onun sıfatı olursa daha çok muza'fın e, sıfatı şeklinde olur. Burada zaten e, yani i̇bn Cenab-ı Hakk'ın sıfatı olarak düşünmeniz mümkün değil. Abd'un'un sıfatıdır. عدي بن عدي الحافظ عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج بسمحي عن أبي سعيد القدري قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم في في يوم كان مختاره خمسين ألف سنت وآيته قنصر فما أطول هذا اليوم yani ne kadar uzun bir gün denildi bugün için. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki اِنَّهُ لَيُخَفْفَ عَلَى الْمُؤْمِنِي Bu mümin için kolay olacaktır denildi. Ha Bakın burada da zaten böyle bir rivayet verilmiş. Hatta يَكُنَا خَفْفَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِ الْمَكْتُوبَةٍ يُسَلِّيهَا فِي الْدُّنْيَا Hatta öyle kolay olacak ki dünyada bir harzamazını kıl, kılıyormuş gibi orada o kadarlık bir sürede hemen eee işi halle verecek. İnşallah biz de onlardan oluruz. Vakıle yine denildi ki manahu levliye muhasabate'l ibad fi zalika li yaghayye'llah. Bunun manası şudur. Eğer o gün kulların hesabını Allah'tan başka birisi üstlense lem يفرغ منه خمسين الف سنت ya da لم da okuyabiliriz bunu. لم يفرغ لم يفرغ okumulabilir. 50 bin günden 50 bin seneden az bir zamanda bu işi yapamazdı Allah'tan başkası. Ama Allah yapıyor manasına da gelir denilmiş. Bu da mana kavlı Atsar'ın Ali bin Abbas'ın ve Mu'tasim'in. "Kâl Atsarun: "Yemşki veferu Allah minhu fi'l-htari nisfu yawmin min ayyamid-dunya." Allah Teala bunu dünya günlerinin yarım gününde, dünya günlerine göre yarım bir günde yani çok kısa bir sürede bu işi bitirir. Ama bunlar arkadaşlar spekülasyon yani tahminden ibaret bunların hiç birisi bir kesinlik kesin bir bilgi ifade etmez. Gayb alemine dair tabi bundan da olsa sahabeden de olsa kimse bir şey söyleyemez, bilemez. Varawa Muhammed ibn el Fadl an el Kelbi قال يقول لوليت حساب ذلك اليوم الملائكه والجن والانس eğer o günün hesap görme meselesini meleklere, cinlere, insanlara havale etseydim yani onlara verseydim bu sorumluluğu ve tawaktuhum muhasebetehum ve insanların muhasebesini tamamen onlara e, vermiş olsaydım lem yefruhu minhu illa ba'de hamsine senetin bu işi elli bin günde bitiremezlerdi sen efruhu lekum ey hes selam fe bi eha la yerbikum tavuk nedir eee gerdanlık yani tavak tuhun onlara asardım bunu bir gerdanlık gibi bir kolye gibi boyunlarına yani bu vazifeyi onlara verirdim vazifelendirirdim onları manasında bu ene efruhu minha fi sa'atin bir günde ben onu ben o işi bitiriyorum halbuki başkaları o işi çok uzun sürede yapardı. İnen ne hali bu manada. Ve kâle yemânun huve yawmul kıyameti fihi 50 Bu Kıyamet günüdür. Onda eee 50 e, ne diyelim 50 merhale eee 50 basamak, 50 dönem. 50 mertebe gibi. Kullu Mautinin, 1000 senetin, e, her bir e, basamağın, her bir dönemin, her bir mevkinin, e, mevki için bin sene vardır. Yani konak, kıyamet günü konak tam karşılamıyor. Yani meotin vatan kelimesinden geliyor, e, vatan edilen yer, bulunan yer anlamında. Kıyamet gününde elli e, ne diyebiliriz? E, elli merhalesi yani elli dönemi, elli e, bölümü e, vardır. Vafihi takdimun ve taakhirun, bunda takdim ve tehir vardır kânehu kâle şöyle "leyse lhu dafigon min Allahı." Onun için Allah'tan e, savacak kimse yoktur. Dilme arici ki Allah miraçlar sahibidir. Fiye min kâne miktarıhu bir günde ki onun miktarı 5000 yıl senetin 50 bin gündür, 50 bin sene gibidir. Ta arju'l melaikat ve ruhu ileyi. E, takdiri bu şekildedir diyor yani takdim ve tehir yaparsak. bir sabran cemila öyleyse güzel bir şekilde sabret. Dünyanın sonu elbette gelecek. Sabret. Ya Muhammedu ala tekfibihim Onların yalanlamalarına karşı Ya Muhammed sabret aleyhissalatü ve sellem. Peki soru soruyoruz Begaviye diyoruz ki tamam burada sabret diyor ama başka ayetlerde vaktuluhum hayfisa kiftumuhum dışarı çıkın hayisâ çıkarıkoğum ve katilün hatta la tekun fitne ve yekun buyuruyor. Yani kâfirleri bulduğunuz yerde öldürün onlar da mukâtilûhum mükafeten kemâ yukâtilûneküm kâfirû buyuruyor. Kıtale emreden ayetler ne olacak? Çelişki mi var diye sorduğumuzda beyan diyor ki "Hâzâ kable en yumaraal bu emredilmeden önceydi. Cihat ayetleri gelmeden önceydi. Mekke ayetlerde daha çok sabra tavsiye var. Sabrı tavsiye var. İnnehum yarabu nahu bunlar onun yani kıyamet günü çok uzak olarak görüyorlar. Yani el azabe bu azabı uzak olarak görüyorlar. Vana rahu karibe halbuki biz yakın olarak görüyoruz. De enne ma huwa atin çünkü gelecek olan ati olan yakındır. Bir şekilde mutlaka başa gelecektir. Yani o gün e, sema mühül gibi olunca mühül neymiş onu şimdi açıklayacak. Yani daha çok bizde işte kaynamış, eritilmiş maden gibi deniliyor. Ke'akiriz zeyti yani bir e, yağ gibi ee, böyle kirlenmiş paslanmış e, bir e, yağ gibi. Yaqala el Hasanu Hasan Basri diyor ki kelifet dati iza uzibet. Yani kelmuhli demek uzibe zabe yedubu" erimek demek üzibe eritilmiş eritilmiş gümüş gibi olacağı zaman daha çok bu mana yani eritilmiş bir maden gibi olduğunda buradaki tasvir de tabii ilginç. Utaku'l <gülüyor> cibalu ke'l ehni dağlar da pamuk gibi olduğunda filmas <gülüyor> masbuhi boyanmış pamuk gibi olduğunda wala yuqalu ehnun illa lil masbuhi. ki müfessirimiz Suf ile ehn arasında fark var diyor. Ehn e, boyanmış yün derler. Suf yün, ehn boyanmış yün, boyalı yün. Ve kale Mukatilun, Mukatil bin Süleyman vefatı 150 diyor ki kesufil menfushi etrafa e, dağıtılmış saçılmış yün gibi. Ve kale el Hasan bahsediyor diyor ki tasufil ahmeri kırmızı e, yün gibi ve ad'afus sufi ki bu da diyor yünün en zayıfıdır. ve evvelu ma tetegayyeru Dağların değişimi peki nasıl olacak? Diyor ki önce tasiru ramlen mehilen bir kum yığına haline gelecek dağlar. Sonra thımahihnen menfuşen Sonra da e, böyle etrafa saçılmış bir yün gibi olacak. Simme tasiru hebaa mensura. Sonra da yine etrafa saçılan e, toz tanecikleri gibi olacak. Wala yesalu hamima. Hiçbir can dostu diğerini sormayacak. Yani herkes kendi derdiyle meşgul olacak. Kara elbezziyü an ibni kethirin la Bir de böyle kıraat varmış. Yani yıdammilyâ'i ey la yüselü hamîmun an hamîmin. Yani hiçbir dosta bir başka dost hakkında sorulmayacak. Ey la yukâlü lehu eyne Yani senin dostun, can dostun Nerede diye sorulmayacak. Herkese kendisinden hesap sorulacak. Vakalel aherun bi fethil ya'i ve la yes'al diyuklu bazıları da diyor. E ila yes'alu qaribun qariban. Bir dost bir başkasına sormayacak. Niçin meşgilihi bi şe'ni li şuhrihi. Oysa da güzeldi şuhrihi. Meşgul değil arkadaşlar şuhur diye işiyle bî şen nefsihi yani kendisiyle meşgul olduğu için başka şeylerle uğraşamayacak. Yubsarunhum onlar birbirlerine gösterilirler. Yani yarawun birbirlerini görürler. Velesa fir kıyamete mahlukun illâ ve huwa 'ayni sahibi min el Kıyamet gününde hiçbir mahluk yoktur ki diyor o e, cinler ve insanların gözünün önünde olmasın. Nusfu <gülüyor> 'ayni bir, yani birinin gözünün önünde olmak demek. Yani herkes birbirini görecek orada. Kaçış yok, saklanmak yok. Sayu bussiro, abahu İnsan babasını kardeşlerini, akrabalarını görecek ama soramayacak. Sayu bus sarub, hamimehu. Yubusiru olacak arkadaşlarım. Çünkü yukarıda da yubsiru dedi. Burada da yubassiru değil de yubsiru. Ve yubsiru hamimehu. Bu metinde biraz hatalar var gördüğünüz gibi. Ve can dostunu da görecek. Fela yükellimuhu liştigalihi binefsihi. Fakat e, kendi kendini kurtarmakla meşgul olduğu için e, ona halini bile soramayacak. Kale bin i Abbasin. Yetearafune saaten minel nehari. ثُمَّ لَا يَتَعَارَفُونَ بَعْدَهُ Yani o gün bir süre birbirleriyle tanışacaklar, görüşecekler, karşılaşacaklar ama daha sonra o görüşme, konuşma devam etmeyecek. وَقِيْلَ يُبَصَّرُونَهُمْ يُعَرَّفُونَهُمْ Yani birbirleriyle tanıtılacaklar. Ey يُعَرَّفُ الْحَم۪يمُ حَم۪يمَهُمْ yani bir dost bir dostuna tanıtılacak. Hatta ya'rifahu onu tanıyıncaya kadar bak bu senin arkadaşın Ayşe'ydi Ahmet'ti Mehmet'ti diye ve ma'adarike la yes'eruhu am şe'nihi li bi nefsihi birlikte kendisiyle meşgul olduğu için, kendi canını kurtarmanın peşinde olduğu için ona bir şey soramayacak. Ve kâle tanıfonuhum amama'l mu'min am tanıtılacaklar peki ne dinlenecek emmel <gülüyor> minu fe biyadı mümin yüzünün beyazlığıyla tanınacak ve emmel kâfir fe bi de yüzlerinin siyahlıklarıyla tanıtılacaklar yevme tebyadu vecûhun ve tesbedu vecû'u bu ayette de terkip e, irtibatlandırılarak irtibatlandırılılara kalmış olabilir. Yavaddul mu yani yetmennel müşrik. Günahkar müşrik kimse ister temenni eder. Neyi? Lev yeftedi min azabiyomi izin. O günün azabından kurtulmak için fidi olarak vermeyi yani karşılığında vermeyi ister. Neyi? bivenihi venihi çocuklarını, vasihatihi karısını, evcetihi ve ahihi kardeşlerini ve fasîletihi kabilesini, aşiretihilleti fasale minhum, onlardan çıktığı e, aşiretini hangi aşirete, kabileye mensub. yani neyim var neyim yoksa her şeyi vereyim de şu azaptan kurtulayım diyecek, ve kâle mücahidun, kabiletehu fasîletehu demek, kabile demektir dedi mücahid, ve kâle gayruhu akribâuhul akrabûne en yakın akrabaları demektir <gülüyor> yani, elleti e, e, tu'ih <gülüyor> yani onu kendilerine sığındırdıkları, bağrına bastıkları fasilesi ey elleti tadmuhu yani onu bağrına basan ve <gülüyor> bi ve kişinin de kendisine sığındığı tu'i <gülüyor> Eva kökünden geliyor yine sığınmak yani e, o kişiyi kendisinin o kişinin kendisine sığınmasını kabul etmek manasında gibi. Ve men filardu ve yeryüzünde ne varsa ne yoksa her şeyi fidye olarak vermek ister. Sılmayinci yuncihi ta ki onu kurtarsın diye. Zarikel fida'u min azabın o fidyenin eee kurtarması için min azâbi rabbike kella hayır hayır nafile böyle olmayacak la yunjihi min azâbillâhi şey'un onu Allah'ın azabından hiçbir şey kurtaramaz sonra diyor bir başka konuya geçti fekale dedi ki ipte de yani e, yeniden bir cümle kurdu diyelim innehâ Yani başka konuya geçti değil de yeni bir cümle kurdu innaha labo lava. o ladhad cehennem ateşinden bahsederken ve hi اسم yesmun min esma'i cehennem cehennem isimlerindendir bakiiyle hiye ed-derakatu's-saniye derake diye harekelenmiş derake olacak o ed derakatus bu ikinci derekedir. Bir derece var, bir derece var malum. Derece yukarıya doğru çıkan, dereke de aşağıya doğru yine. Bu aşağıya doğru ikinci derekedir. Laza. Cehennemin de dereke, derekeleri var. Cennetin dereceleri olduğu gibi. Sumiyet bizalike li enneha tetelazza peki neden levâ diye isimlendirir diye sorduğumuzda diyor ki tetelavvâ telavvâ yetelavvâ fiilinden aldı peki ne demekmiş tetelavvâ ey tetelahhebû yani alevlenen anlamında alev nezzâten lişşevâ böyle deriyi kavuran yakıp kavuran, bitiren, kaldıran bir ateş Allah mağdur etsin cümlemizi ''Kara'e hafsun an asimin nezza'aten'' Bizim firaatimiz böyle. ''Nasabe al hali'' ya da ''Nasbun al hali'' diye okuyabilirsiniz. al hali vel kat'i'' ''Nezza'aten'' olursa e, ''Haldir'' ''Hal olarak mensuptur'' ya da ''Kat'ı'' vardır. Ne demek olur bu katı? Nezâ'aten neden mansupmuş? Bir hal olabilirmiş. O la'dan haldir. Ya da inne hâdeki hâ'dan hal yapabiliriz. Evet, inne hadeki hadan haldir. Ve bir de katı vardır. Duyuyor musunuz arkadaşlar beni? Katı ne demek burada? Neden mansup olduğunu açıklıyor. Bir, hal olabilir diyor. İki, katı var burada diyor. Katı ne demek arkadaşlar? Kesmek. Yani burada neyi kesiyoruz? Bu cümlenin bir önceki cümleyle irtibatını keserek... Bir takdir yap, yapılırsa mansup olur diyor. Yani mesela hal yaptığımız zaman ne olur? Hal, zülhal ister. Bir önceki cümleyle e, bağlamamız gerekiyor bunu. Ama e, kata demek bir önceki cümleyle irtibatını kesmek. Bir önceki cümleyle irtibatını keserek ne yapabiliriz mesela? İhtisas olabilir. Mesela, اَخُصُّ نَزَّاعَةً hani bu leva nedir diye sorduğumuzda Cenab-ı Hak onun sıfattan açıklarken özellikle diyor yani bu nezza'aten li şeva. bunun e, derileri e, kavurucu özelliği var ya yok edici işte onu kastediyorum o derileri kavuran var ya onu kastediyorum e khussu e, böyle bir e, takdir yapılabilir ve kara el -âخرune. Başkaları da bir ref'i merfu olarak okular. Ey hiyyeniz zâatunniş şeva. Ee, o zaman da hiye mahsuf müttedâsının haberi olmuş olur. Ve hiye peki neymiş bu şeva? El atrafu. Ee, vücudun kenarlarında, taraflarında bulunan huzurlar. Yani el yedâni ve r iki el iki ayak. وَسَائِرُ الْأَطْرَافِ Ve yine vücudun böyle köşelerinde olan organlar diyelim. فَالِمُجَاهِدُونَ لِجُلُودِ الرَّأْسِ Mücahit diyor ki, burada şeva demek, baş derisi, kafa derisi demektir. وَرَوَىٰ اِبْرَاهِيمُ اُبْنُ مُجَاهِرْنَ عَنْهُ تَنْزِعُ الْلَحْمَ Bu kemikleri değil de etleri kaldıran, yok eden, yakan, kemikler yerinde durur ama etler kalkar anlamda. قَالَ <gâle -mukatilun> Mukatil dedi ki تَنْزِعُ النَّارُ الْأَطْرَافَ Ateş bu etrafı yani e, uçlarda olan e, organları kaldırır yok eder فَلَا تَتْرُكُ لَحْمَنْ وَلَا جِلْدَنْ ne et bırakır ne deri bırakır. Yani kemik kalır ama etleri, derileri yakar, mahveder. Ve qâle el-Dahâk'u duhhak dedi ki, tenziu cilde vel-lehme an-il-azmi deriyi ve eti e kemikten ayırır manasında. Ve qâle Seydüb-Nü Cübeyrin an Ibn b-Abbas'in el-asabu vel-akibu Bu bu e asab yani sinirler sinirlerdir vel akibu ve topuktur ve kâlelkelbiyyû li ümmir râsi te'külü ddimâhâ buradaki şeva neza'aten li şeva demek neza'aten li ümmir demek yani e, başın e, kafanın e, merkezi diyelim tekrül dımağı kullağı e, dımağın beyinin tamamını yer sun ve yagudu kema kan sonra da yeniden tekrar oluşur ve yeniden yanar eski haline geri döner tekrar yanar sun <gülüyor> sonra tekrar e, yanar faturalıkta bu ha işte bunun e, durumu budur. Ne dediniz? Hatice Aydın beyin olabilir mi? Dimağ. Evet dimağ beyin demek. Ümmir rağs. Yani dimağ dediğimiz şey, beyine tekabül eden şey dimağdır. Ümmir rağs da yani e, ne demişti? Zaten aynı şeyde başlayıp ne diye açıklamışlar ki, ümür baş, yani ümür baş, cere aynı şey. Ne zaten şeva dedi ya, ne zaten ümür bak ümür başı götürür diyor. Ümür e, başı da ne olarak açıklamış oldu? Tek kelime dıma haküle yani beynin tamamını. Yani işte kafa tasının içindeki şeyin tamamı, o beynin tamamı. Ümür başı ile dıma aynı şey yani beyni istem ma teğüdü fazar yani e, yaratılışındaki güzellikler nelerse onların hepsini yakar ve atrafihi ve işte vücudundaki organları, e, vücudunun uçlarındaki organlar diye. Kârûbûr âliyeti. Yani, ve sinivacihi yüzünün güzelliklerini yapar. Bakın bunlar, hepsi arkadaşlar, yani tahminden ibaret şeyler. Yani bunların hiçbirinin benim nezdimde yani bir şeyi karşılığı yok. Ama şevadan, yani Arapçada ne anlaşılıyor? O manada bir bilgi verebilir. Ama uhrevi meselelere dair Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'dan ondan bize ulaşan sayı hadislerin dışındaki hiçbir söz bağlayıcı değildir. Spekülasyondan öte geçmez yani. وَقَالِبْنُ جَرِيرِمْ اَشْشَوَىٓا جَوَارِحُ الْاِنْسَانِ مَا لَمْ يَكُمْ مَقْدَلًا İbnü i Cerir'e taberi diyor ki şeva demek insanın organlarıdır ama yani öldürücü olmayan organları hani mesela savaşta yaralandığında filan Diyelim parmağınızdan yara alsanız ölmezsiniz. Kolunuzdan yara alsanız ölmezsiniz. Ama kalbinizden, beyninizden yara alırsanız ölebilirsiniz. Yukalu rama fe eşva Attı ve fe yani vurdu gibi diyebiliriz. İze asabel atrafe velem yusubil maktele Yani işte el, ayak gibi öldürücü olmayan vücudunun kenarlarına isabet ettirdi anlamında. Alam yusibil maqtala. Öldürücü olan bir organına vurmadı. isabet ettirmedi anlamında. Ted'u ayen naru ila nafsiha. Ateş kendisine çağırır. Kimiy men edbara alil imani? imandan yüz çeviren ve tevevvela anil hakku ve hatta uzlaşan. Fe tekulu der ki ileyye ya müşriku İleyya ya munafiqu ileyye ileyye bana gel hadi bakalım gel bana gel bana der. Salih bin Abbas'ın, kafirleri ve münafıkları isim kafirler isimleriyle çağırır. Bi lisanin fasihin, fasihin lisan. Sonra sonra onları yut verir. Kemal ya takidut tayrül bir kuşun bir e, bir taneyi kapı kaçırması gibi yutması gibi bir anda onları hemen e, yutu verir kaçıra verir kapı verir. <hükî yani 'l -xalili> Bu Halil Halil bin Ahmet olsa gerek e, Arap dilinin ilk müslüflerinden ve Kur'an'ı da ilk noktalayan kişi e ee, تدعو اي bu burada تدعو man edber demek onu çağırıyor değil de azap ediyor demek azap edecek ve kalem bunu şöyle açıklıyor khal al-a'rabiun li bir e, bedevi şöyle dedi diyor bir başkasının daa ke allah ey azap et ya bakın bir araf'tan bedeviden duymuş Kur'an'ı bulma çıkıyor wa jamaa ay jamaa al-mala topladı neyi topladı malı topladı sevwa <gülüyor> ve onu e, tuttu. topladı ve tuttu biriktirdi emsake <gülüyor> tuttu yani filbiğayi <gülüyor> bir kapta <gülüyor> ve lem yüddi ve Allah'ın hakkını ödemedi o maldaki Allah'ın hakkını ödemedi innall insanu kulluq haluğa insan haluğ <gülüyor> olarak yaratılmıştır peki haluğ <gülüyor> neymiş Ravva s-süddiyü an Ebi Sarihan an İbni Abbas'ın kâle el-helû'u el-harîsu alâ mâla yehillü <gülüyor> Kendisi için helal olmayan şeylerde çok hırslı olan. Her şeyde gözü olan. Haram helal demeden her şeye talip olan. Ve kâle Sa'idübni Cübeyir'in şahîhan cimri ve kâle ikrimetü yani öyle her şeyi problem edinen her şeyi sorun edinen her şeyden dert yakın ve kâle dâhâku vel hâsânu bâhîlen cimri ve kâle qatâri cezû'an dert yanan dert yakınan ve kâle mukâtilun dâyyık vâl dâyyık vâl kavli kalbi e, dar kalbi yani Nasıl çeviririz? Dar dar, dar kalbi dar olan, yani tez canlı belki. Tez canlı. Ee, belki ee, nasıl çevirebiliriz? Hadi bakalım. Dayıkul kalbi. Yok, sıkışık olmaz. Bir güzel karşılık bulalım. Böylece uykumuzu da kaçıralım. Ne on misamahasız cimri olabilir. Dayyekul kalp Yani bana tez canlı tez canlı böyle aceleci düşüncesiz öyle bir şey çağrıştırıyor. Katı kalpli Evet. Ve hel'u şiddet-ül hırsı. Çok hırslı olmak demek. Ve kıllatu's sabri ve az sabır Bakın. Yani sabırsızlık. Dolayısıyla tayyibül kalbi yani tez canlılık gibime geliyor. Öyle. Onun şu Ve kâle ani ve kâle Atiye ani bin Abbas tefsiruhu ma ba'dehu ve huve pavluhu cezuan onu mu soruyorsunuz? cezuan demek yani dert yakınan ufak bir sıkıntısı olduğunu hemen ya bu benim başıma niye geldi niye böyle oldu falan diye söylenen çok söylenen demek İbn Atiye İbn Abbas'tan nakletmiş ki tefsiruhu ma ba'dehu en güzeli bu aslında Helu'a'nın tefsiri, demiş İbni Abbas, ayette geçiyor, وَهُوَ قَوْلُهُ اِذَا مَسَّهُ الْشَرُّ جَزُعَ وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُعَ Onun başına bir sıkıntı geldiğinde söylenir durur. Dert yakınır durur. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُعَ Başına bir e, iyilik yani bir nimete mazhar olduğunda da cimri davranır. Onu vermez kimseye men eder başkalarını ondan. Ey, iza asabahul fakhu LAM yasbir. Fakirlik ona geldiğinde sabretmez. Ve iza asabahul mâle LAM minfik. Mal sahibi oluncadan ifaak etmez. Qâle ibn-i keysâne خَلَقَ اللّٰهُ الْاِنْسَانَ خَلَقَ اللّٰهُ الْاِنْسَانَ Orada yanlışlık var hareketi. Allah insanı yarattı. MA مَا VE وَيَهْرَعُ mimme ekrebu İnsan sevdiğinin peşinden gider, sevmediği şeyden de kaçar. Böyle bir fıtratı var. Summe ta'abbadehu bi infaqi ma yuhibbu ve's sabri ala ma Sonra da diyor Allah Teala insanın bu fıtratını görünce onu sevdiği şeyleri infak etmek sevmediği şeylere karşı da sabırlı olmakla imtihan etti. Böyle bir sorumluluk yükledi. Sümmestesne sonra istisna yapıldığı ayette fakale ve şöyle denildi. İllel musallîn. Musalliler hariç namaz kılanlar. Aslında buraya sadece namaz kılmak değil de ilk ayetlerde çünkü salat daha çok genel manada kulluk etmek e, anlamında. Allah'a layıkıyla kulluk edenler hariç. İstesnel cem'a minel muhtani leennel insane fi ma'nel cem'i Şimdi innel insane hulika halu dedi ya insan helu olarak yaratılmıştır. Şimdi istisna yapıyor insan müfret istisna da illel musallim derken musallin nedir? Arkadaşlar musallim müfret midir? Değil, cemidir, değil mi? Yani müfret olan bir kelimeden nasıl oluyor da cemi olan bir kelimeyi istisna yapıyor diye sorarsan diyor müfessirimiz, derim ki diyor insan da laftan müfret olmakla birlikte e, manen cemi manası var çokluk yani insan demek insan nesli insan nesli insan cinsi insan türü demek bir manadır kekavlihi. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِي قُسْرٍ اِلَّ الَّذِينَ Ayetinde olduğu gibi. اَلَّذِينَ وَعَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Onlar e, namazlarında devamlıdırlar. Ne demek? يُقِيمُونَهَا فِي اَوْقَاتِهَا يَعْنِ الْفَرَائِدَ Beş vakit namazı e, zamanında kılarlar demek. Yani daimidir demek, beş vakit namazı daimi kılarlar demektir diyor. اَخْبَرَنَا اَبُوْ محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال حدثنا عبد الله بن المباركي عن ابن الله عاتب حدثنا قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أبي الخير أخبره قال Söelena Ukbet bin Amir'den Allah Teala'nın şu Ukbe bin Amir bize şu ayeti sordu diyor manasını. Ellezene ve ala salati <gülüyor> daimun. <gülüyor> Ehomulezene yusalluna beden bu ne demek? 24 saat sürekli namaz kılan demek mi? Kale la velakinhu iza salla lem yartafit an yemihi ve an min Hayır bu öyle demek değildir. Fakat bunun manası şudur diyor. Namaz kıldığın zaman sağa sola bakmayan, önle arkasına bakmayan ee, huşu ile namaz kılan manasındadır diyor. وَالَّذ۪ينَ فِيَمْوَالِهِمْ hakun مَعْلُومٌ ki onlar ki onların mallarında Allah'ın bilinen hakkı vardır. Yani garibanların, fakir fukuranın hayyusaten yani ve vel mahrum, isteyenler, isteyenlerin ve mahrum olanların hakkı vardır. Yani onların haklarını verirler. Kendilerinden mutlajı olup da isteyen ve mahrum olan ama isteyemeyenler olursa onlar da bulur derler. <gülüyor> kıyamet gününü tasdik ederler. min azab rabbi mushfikun. Rabb'in Rabbinin azabından kimse güvende olamaz. <gülüyor> Namuslarına sahip çıkarlar, ahlaklıdırlar ille <gülüyor> eşleri hariç. Ya da ellerinin sahip oldukları sahillerinin yani cariyeleri hariç demektir. Her ne kadar bunu farklı yorumlasalar da o manaya gelir. Kur'an'da kölelik, cariyelik yoktur diyenler de var. Çok zorlama yorumlarla. Çünkü bunlar kınanmazlar. Yani insan eşiyle, cariyeleriyle birlikte olmaktan dolayı kınanmaz. Femen iftegâvera ezelike kim bundan fazlasını talep olursa, işte onlar sınırı geçenlerdir, aşanlardır. Onlar emanetlerini ve sözlerine kıyayet ederler. Velezîne şehâdetin şahitliklerini e, yaparlar. Dostlar bu şekilde. Kara Hafs'un Âsım'ın ve Yakûb'un bi şehâdetihim, ''Alel-Cemi'' Jami olarak okundu.'' ''Ve kiral alet-tevhîd.'' ''Bi şehâdetihim'' olacak bu ikincisi. Ee, dal'den sonra bir elif var, o yanlış yazılmış. ''Alet-tevhîd'' ne demek? Arkadaşlar, uymuyorsunuz değil mi? ''Alet-tevhîdi'' yani ne demek? ''Tek derken'' Evet, güzel, müfret. Kale-i Tevhidi, müfret demek. Kâimûne, ey yekûmûne bil bilhakkî Yani hak ile doğru bir şekilde yaparlar o şahitliklerini. Eu lâ yektûmûneha ve lâ yugayyyrûneha Ya da bunun bir manası şu olabilir diyor. Gizlemezler şahitliklerini ve değiştirmezler. Ve lezînemu alâ sarâti mihâfîzûn Namazlarına riayet ederler. Ulaike fi cennâtin mukvamûnâ Cennette olacaklar ve e, ikrama mazhar olacaklardır. فَمَا لِلَّذ۪ينَ Ne oluyor bu kafirlere ki? Ey, فَمَا بَعْلُ Ne oluyor bu kafirlere? كَفَرْ لِي فَمَا لَهُمْ عَنِ Ya onlara ne oluyorlar da bu öğütten yüz çeviriyorlar? كِبَلَكَ مُحْتَعِينَ فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا كِبَلَكَ Ne oluyor bu kafirlere ki sana doğru... Böyle süratle koşup geliyorlar. Musri'ine mukbirine ileyke. Sana e, süratle geliyorlar. Koşuyorlar. Ma di e, Boyunlarını uzatarak ve mudimi'n-nazari ve sana sürekli bakarak ileyke muttali'in nahveke seni gözetleyerek. Ne demek? Bu ne zaman imiş? Neyle alakalı bu ayet? Nezaret fi cema'atin min el-kusari. Bir grup müşrik hakkında indi. Kânû yectemûne yec havle nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e etrafında toplanıyorlardı. için Yestemûne kelamû. Onu işitiyorlardı, dinliyorlardı. Ve yestehzîûne bihi ama dâzıga geçiyorlardı. Ve ve onu tekzip ediyorlardı. Fekar Allah-u Teala bunun üzerine Cenab-ı ki mâ lehum yanzirûne eyleyke Onlara ne oluyorlardı? Sana bakıyorlar. Ve yeclisûne indeke Yanında oturuyorlar. Ancak Duydukları şeylerden nasiplenmiyorlar, istifade etmiyorlar. Ani yemin ve ani şimali Sağdan soldan böyle gruplar halinde sana düşüşüyorlar başına. İzîn demek hilakan ve firakan. Yani grup grup, halka halka öde ködek. Ve izinu cemaatun fi tefrike. Yani gruplar halinde cemaatler demektir diyor. Vahidetuha izzetun. Bunun tekili İzzedir. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ mi? Başka yerde geçiyor. اَطْمَعُوا كُلُّ مْرِئِنْ Bunların her biri yani cennetine gireceğini mi zannediyor? اَلَبْنُ عَبَّاسٍ مَعَنَاهُ اَطْمَعُوا كُلُّ رَجُلٌ مِنْهُمْ yani yedhule cenneti onların her bir cennetime gireceğini mi zannediyor, tamah ediyor? Tama'a, tamahkarlık. Zelle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> men tam'a azze men kan'a a. diye güzel bir söz vardı. Zelle <gülüyor> men tam'a azze men kan'a tamahkar olan e, zelil olur. kanatkar olan ise aziz olur. Kema yedkuluha el Müslümanlar oraya girdiği gibi onlar da, onlar da kendilerinin gireceğini mi zannediyorlar? مفية, orada nimetleneceklerini vakat وقت... kendde ve nebiyyi benim peygamberimi yalanlamış oldukları halde bunu mu zannediyorlar? Kella la yedkulune hayrı azıstığa giremezler. Sımmette dee Sonra yeni bir cümle, yeniden bir cümle kuruluyor. Fakat deniyor ki inna halakna hum mimma yaamelu ya Ben onları bildikleri şeyden yarattım. Yani meniden yarattım. Hey min nutfatin min alaqatin summe min mudghati. Bunlar bildikleri şeyler bunlardan yarattım. Nutfe, alaqah, mudghah. Bunlar ee, meninin anne karnındaki geçirdiği evreler. Nebbehen nâse alâ ennemu filikû min aslin vâhidin. Ee, i̇nsanları uyardı. Hangi konuda? Onların tek bir maddeden yaratıldığı konusunda. Ve innemâ yetefâdalûne ve yestevcibûne'l cennete bil iman ve taati. Peki tek bir maddeden yaratıldılarsa aralarındaki fark nereden kaynaklanıyor? Ve yetefâdalûne birbirlerine üstün olurlar. Ve yestevcibûne'l cennete ve cenneti hak ederler. Layık olurlar ne ile? بالإيمان والطاعة. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشرايحي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه قال حدثنا موسى بن محمد بن علي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الفريابي قال حدثنا الصف وبن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا جرير بن عثمان الرحم Biyyu an Abdurrahman an Nufayrin, an Nabi sellem buyurdu Baba sakaya yomen fi bir gün eline şöyle tükürüyor wa Parmağ parmağını oraya koyuyor ve yoktu. O da şöyle, يقول الله عز diyor ki Allah Teala sanki şöyle diyor insan oğluna. Oreli sanki demek lazım. ابن ادم ان تعجزني. Fakat خلقتك من مثال ذا. Bu ey Adem oğlum, ben seni böyle basit bir şeyden yaratmış olduğum halde sen nasıl olur da beni aciz bırakacağını düşünürsün? Benden istihaniye olduğunu zannedersin. Hatta iza sevaytuka اَوْ عَدَلْتُكَ وَمَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ Hatta diyor ben seni فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ diyor ya ayet-i de. Yani seni böyle e, yaratılmaya, e, dünyaya gelmeye hazır bir şekilde e, seni o kıvama getirince sebûayı ise bir tesbih etmek, düzeltmek yani e, o kıvama olgunluğa getirmek ve adel dükkâ, yine de aynı manada e, seni yaratılmaya hazır hale getirince yani. Ama şeyde be beyne buraday İki elbise arasında yürüdün sen. Veril arz min k ve E, yeryüzünde senin için de bir süre vardı yani yeterince ve it yani bir bekleme süresi, uzunca bir süre verdik sana. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ نَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ buyuruyor. <gülüyor> Ayet-i Kerime'de. Yani öğüt alacak kimsenin öğüt alabileceği kadar size bir süre takdir etmedik mi, vermedik mi? O ayetin yorumuna bakıldığında öğüt kalacak süre 60 yıldır diyenler var, 40 yıldır diyenler var, 18 yaş diyenler var, ergenlik çağı diyenler var, çeşitli yorumlar var. Allah Teala burada size, sana bir süre verdik diyor. فَجَمَعَتَ وَمَنَعَتَ Topladın da topladın malları ve başkalarına vermedin. Hatta اِذَا بَلَوَتِكْ تَرَاقِيَ Hatta, e, ta ki, burası, hatta ta ki diyelim buraya. Hatta ta ki artık can boğazda dayanınca kulte dedi ki Ha şimdi tasarruf edeceğim dedin Ve anna awanu sadakati ama artık sadaka vakti çoktan geçti. Sadaka vakti nerede? Akirete denildi ki bunun manası manahu inna halaknahum biz onları yarattık min ecli ma ya'maluna. Yani bildikleri şeyden dolayı bildikleri şey için yarattık. O da nedir? Bu, al-Emr'u, al-Nahi'u, Bunlar için yarattık. Buradaki min bir nevi sebebiyet, talil bildiriyor. Waqi ile başka bir mana. Ma bir mana men manasındadır. Mecazı o zaman da onun manası şu oldu. Mecazı burada manası tevili demek. Yani mesela o Ubeyd'in mecazül Kur'an'ı var. Oradaki mecaz hakikatin zıttı anlamında mecaz değil sadece yani tevil, yorum anlamında. İnne khalaqnahum min man ya'lemuna ve ya'kiluna la kem Yani biz sizi e, bildiğiniz e, affedersiniz bilen ve akleden varlıklardan yarattık ee, hayvanlar gibi e, bilmeyen, akletmeyen varlıklardan yaratmadık ee, bilgi, bilinç ve akıl sahibi varlıklardan, insanlardan yarattık anlamındadır diyor tam 11 oldu evet arkadaşlar Biraz yolcu oldu epey altı sayı filan okuduk ama bitirdik. Çok şükür bitiremeyiz diye korkuyordum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.